Meccan Stage 13.39'a ulaştığında, Hücre onu sevdi ve birçok geceye ibadet edildiği sıcak bir mağarayla özgürdü, tek başına gelene kadar.